Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve bahad'in. Kardeşler, bu haftaki İsmail Hüsna dersinde göreceğimiz isim, El Halim ismi. Hilm sahibi. Müsamahakar, teğenliyle hareket eden, acele etmeyen manasında... Allahü Teala'nın bu ismi Yüce Kitabında on bir defa geçiyor. E, o ayetlerde birkaç tane Mesela Bakara suresi 225. ayette La yu'akidukumullah billahribi fi imani kum. Onuyla sonunda zikrettiği isim alakadar. Allah sizi yeminlerinizdeki lağdan boş yere yaptığınız yeminlerden dolayı muhafaza edip hesaba çekmez. velaki ki yu'akidukum bima kesbet kulub Lakin Allah sizi kalplerinizin kesbettiği, yani bilerek, kastederek, kasıtlı olarak yaptığınız yeminler sebebiyle muhakaz eder, hesaba çeker. Allahu gafurun halim. Allah çok bağışlayan gafurdur, halimdir. Yani acele etmez, teenniyle hareketler hilimle yaklaşır. Bir başka ayet, Bakara suresi 263. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlama, kendisini takip eden bir eza bulunan sadakadan daha hayırlıdır. Bu ayetin öncesinde Rabbimiz Tebarek ve Teala sadakaların karşılığını beyan ediyor. Katındaki karşılığını. Devamlı da sadakayı bertaraf eden, geçersiz yapan bir husus işaret ediyor. Diyor ki, sadaka verdiniz, sonra eziyet ettiniz, başa kalktınız veya onu incitecek bir söz söylediniz veya kıracak bir davranışta bulundunuz. İşte bu durumda yaptığınız sadakanın bir hayrı yok, keşke öyle yapmasaydınız da, güzel bir söz söyleseydiniz ve bir suç varsa, bağışlasaydınız sadaka vermezden daha iyiydi. Niye? Çünkü eza insanlar yara açar. Verdiğin üç kuruş paradır veya görmezden geldiğin menfaat üç kuruş değerdedir ama yaptığın eziyet onun belki ömür boyu sıkıntılanmasına, belki ilişkinizin kesinlerine selam olacak. Bu sebeple güzel bir söz ve bağışlama, kendisini takip eden bir eza bulunan sadakadan daha hayırlıdır. ''Vallahu Ganiyun halim'' der kendisinde e, halim oluşunu, zengin oluşunu zikrederek Allah çok zengindir ve halimdir yani helimle, tenil ile muamele eder. diyerek bu vasıflarla vasıflanan bir kul olarak davranmayı teşvik eder adeta. abi. suresi 17. ayette de bu halim ismi şekur ismiyle birlikte zikrediliyor. Buyuruyor Allahu Teala: "İn tukrzu tukrızullah ve Şayet siz Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah sizin için onu katlar, kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah'u şekurun halim. Allah şükre karşılık verendir ve halimdir, Elim sahiptir. Bu ayet üzerinde konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu husus bizim Müslümanlar maalesef yeterli değeri de değil. Allah Azze ve Celle Gani ismiyle kullarını zengin yapıyor, imkan sahibi yapıyor. Onlara lütuflarda bulunuyor ve başka insanlara destek olma, yardım edebilme, borç verebilme olana tanıyor. Kim bunu yapan Allah. Sonra Aziz becelle diyor ki bu elinizdeki fazlalıktan kardeşleriniz Müslümanları gözetin. Onlara borç verin ki ben o borcu bana vermiş borç olarak adetece, kabul edeceğim. Sonra da verdiğiniz borca karşılık siz dünyadaki alacaksınız. Geri alacaksınız onu. Borca karşılık ben sizlere verdiğiniz miktar katlayacağım, arttıracağım, bereketlendireceğim ve aynı zamanda ahirette sevap olarak sizi bağışlayacağım. Karşılık olarak bağışlayacağım. Allah Azze ve Celle veriyor. Sonra güzel bir işle teşvik ediyor. O teşvik ettiği işi yapan kimseye de hem dünyada hem ahirette ziyade karşılık. Kat kat karşılık bahad ediyor. Maalesef bu Müslüman coğrafyada yaygın değil. Yaygın olsaydı Müslümanların kalplerinde en azından İslam hakim. Allah sevgisi, ahiret kaygısı, cennet arzusu hakim elhamdülillah. Bu hakimiyet insanların birbirlerine borç para vermesini teşvik eder, etmesi gerekir. Etmediği için olsa gerek ki Müslümanların yaşadığı beldelerde, şehirlerde, ülkelerde maalesef en çok kazananlar Üretenler değil. Alıp satan tacir de değil. Bankalar. Yani insanlara borç para veren bankalar. Tabi borç parayı Allah'ın Müslümanlara teklif ettiği gibi karşılıksız vermiyorlar. Karşılıkları var. Bunlar da ribadır, faizdir. Haramdır. Büyük günahlardan birisi. Helak edici yedi büyük günahlardan birisi. Müslümanın cebinde, hesabında, yastığının altında, Müslüman elinde bir değer varsa ve ihtiyaç sahibi Müslüman varsa bunu sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek vermeli. Tabi verirken de bu husus Allahu Teala'nın yaptığı sünnete uymalı. ya يُحِلَّذِنَا مَنُوا اِذَا تَدَائِيَمْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَا اَجَلْ مُسَمَّمًا فَكْتُبُوهُ diyor Allah Bakara Suresi'nin en uzun ayeti. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayet. Bir sayfa. Ey iman edenler belli bir süreye kadar borçlandığınız zaman bu borcu yazın diyorlar. Devamında da bu boşlanmayı şahitlendirin. iki tane erkek şahit tutun. İki erkek şahit bulamazsanız, öyle bir zorluk, sıkıntı baş başa iseniz, bir erkek iki tane bayan. Ve şahitlendirin, teferruutta giriyor Allah-u Teala. O kadar teferruata giriyor ki. Ve biz bu hayrı elde etmek için insanlarla, Müslümanlarla borçlanıyoruz. Sonra da acaba yanlış mı? Acaba güclenir mi? Acaba zoruna gider mi? Ve benzeri zanlarla yazmıyoruz, yazışmıyoruz. Sonra güzel söylemiş atalar. Söz uçar yazı kalır. Allah-u Teala'nın işaret etti de bu zaten. O her ne kadar söz uçar yazı kalır, kalır demiyorsa da yazışın diyor. Buna işaret ediyor. Müslümanlar yazışmadıkları için bu sefer sen şöyle dediydin, ben böyle anladıydım. Şu zamana vaat etmiştim, bu zaman verecektin. Ama ben de şöyle anladıydım. Bu sefer insanların kalpleri birbirine küsüyor. Sebep sünnet uymadık. Sebep Allah'ın rızasını istedik. Allah'ın rızası için bir işe giriştik. O rızayı tamamlayıcı sebepleri ihmal ettik. Bu sefer ne oldu? Sünnetullah terk edince Allah aramıza anlaşmazlık soktu. İnsanlarda müsamaha olsa, ilim olsa bu da olmaz ama. Konumuz hilim. Gördüğümüz isim Halim ismi. Bu Halim ismini Kur'an-ı Kerim'den delillendirirken bir ayete denk geldik. Tagabun Suresi 17. ayet ki Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde benzer ayetler. Güzel bir borç veren Allahu Teala'ya diyor. Zayıf bir kul, aciz bir kul, fakir bir kul, gani <gülüyor> olan Allah boş verebilir mi? Değil. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bu şekilde tefsir etmektedir. Kur'an'ın tefsiri sünnettir en başta. Hz. Resulullah'ın sünnetiyle ve müfessirlerin ittifakıyla Allah'a boş para vermekten kasıt Müslümanların Müslümanlara birbirlerine borç para vermesidir. Boş para verin diyor Allahu Teala. Bunu ben kendime vermiş boş olarak kabul edeceğim. Sonra bunu katlayacağım. Sonra sevabını fazla olarak size vereceğim ve size bağışlayacağım. Diye devamında da Allah şekurdur yani çok mükafat verir, şükre karşılık verir ve halimdir, hilim sahibidir diye de konuyu bağlıyor. Sonunda bir ders diyelim biz. Allah'ın rızasını gözeten kullar dinin gereğini yapmaya çalışırken o dinin gereği için sebep yapılan hususları da yerine getirir ki. Karşılık tam olsun. Hedef tam 12'den vurursun. Başka türlü olmaz. Bu sefer şeytana kapı açtırır. Yani sen Müslüman kardeşine borç verdiğinde sünnetullaha uygun olarak yazışmazsan, bunu kayıt altına alınması şahitlendirmezsen bu sefer şeytana kapı açtırır. Çünkü herkes nefis taşıyor. Ve herkesin algısı birbirinden farklı. İnsanlar senin ne konuştuğuna bakmazlar. Ne anladığına bakarlar. Çok şey konuşursun, çok şey anlatırsın. Karıştı ne anlamışsa odur mevzu. Ben şöyle söylemiştim ama ben de şöyle anlamıştım da başlar iş. O yüzden belli bir süreye kadar boşlandığı zaman yazışmalar sevabın katlanılması ve bağışlanma için gerekli aksi takdirde kavga, nizah, gürültü, efendim gıybetler, kavgalar, nizahlarla beraber belki de o sevap gidiyor onun yerine günahlar geliyor. El Halim ismini allah Teala'nın kitabından 3 ayette bu şekilde Örneklendirdik. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var Buhari ve Müslim'de. İnsanların sıkıntılandığı anlarda yapılmasını tavsiye ettiği aleyhisselatü ve vesselamın zikir var. La ilahe illallahul azimul halim. Azim ve halim olan Allah'tan başka hak mabut yoktur. La ilahe illallah rabbul arşil azim. Azim olan arşın Rabbinden başka hak mabut yoktur. La ilahe illallahü, Rabbus semavati ve Rabbul ardi ve Rabbul arşil kerim. Semaların Rabbi ve yerlerin Rabbi ve azim olan arşın Rabbinden başka hak, mabud, ilah yoktur. Zikrini söyleyen kimse üzüntülüyse bu üzüntüsü gider, kaygısı dağılır diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zikrin içerisinde birincisi, La ilahe illallahü, azimul halim. Azim yani en büyük olan Allah. Ve halim, hilim sahibi olan Allah'tan başka hak, mabut yoktur zikrinde de halim ismi geçmekten. Peki, hilim kelimesinden türeyen halim isminin manası nedir? Teenni ile hareket eden, acele etmeyen, galeyana çabuk gelmeyen, olayın hakikatini kavrayan, yumuşaklıkla muamelede, eden, davranan, ağır başlı, oturaklı olan demek halim. Hilim de ağır başlık, oturaklık. Teyinli hareket etmek. Acelecilik bunun zıttı. Acele etmemek. Kontrollü davranmak. Oturaklı davranmak demek. Hilim. Hilim mastar. Evet. Peki bir adama halim oldu. Hilim sahibi oldu demekle. Neyi kısırıyoruz biz? Ağırbaşlı, oturaklı, çabuk öfkelenmeyen, kızmayan, dikkatli davranan, öfkesini kontrol altında tutabilen kişi diyoruz biz kelime manası olacak. İmam Ragib el-Esbihani de, Rahimullah Müfredatta, öfke fırtınasına karşı kişinin kendisini ve karakterini zapt etmesi, disipline etmesidir der, benim kelimesi. İnsanın öfkeye kapılması çok kolaydır. Anlık, hiç ummadığı, beklemediği bir anda bile bir şeyle karşılaştığı zaman, bir sözle karşılaştığı zaman, birisiyle karşılaştığı zaman, bir musibetle karşılaştığı zaman, neyse, çok çabuk öfke Damarı kalkabilir, kabarabilir bir insanı. Böyle bir durumda, böyle bir anda hilim sahibi kimselere yakışan şey ki dinle bizi buna teşvik etmektedir. Bu öfkesinle kapılmamak. Ve buradaki İmam Ragım'ın, Bahim Allah'ın sözü çok hoşuma gitti benim. Diyor ki, öfke fırtınasına karşı kişinin kendisine ve karakterini zapt etmesi. Bazı insanlar vardır ki, sakin yapıdadır bu onun elinde değil. Allah vergisi. Bazen bir acelecilik, çabukluk veya bazen de öfke, çabuk parlama, çabuk efendim galeyana gelme, hasletleri vardır. İşte bu karakteri zapt etmek, tutmak, <gülüyor> efendim, disiplin etmektir hilim diyor. Dolayısıyla <gülüyor> hilim sahibi olmak isteyen bir insan gayret ederse nefsine galip gelmesi ve bunu başarması onun elinde. Gayret edebilirse başarabilir bir izinler. Allah-u Teala hakkındaki manası ise aynı sözcük manasıyla. Bire bir uyumlu. İbn-i Celirrahim'e Allah diyor ki tefsirinde et taberi halim olan Allah kullarını işlemiş olduğu günahlardan dolayı cezalandırmada acele etmeyen tenni sahibi anlamındadır. Bir başka yerde de kulları içerisinde kendisine şirk koşan ve inkar eden kimseye azap etmede acele etmeyi bir kenara bırakan demektir diyor allah Teala. Şirk koşuyor adam. Allah Azze ve Celle'ye kullar eza ederler. Bazen söverler. Bazen Tan ederler. Bazen sistem ederler. Daha azgınları ki Allahu u Teala onları küfür veya şirk ile isimlendiriyor. Allah'a benzerler yaparlar. Azim olan Allah'a bir mahluku, aciz bir varlığı denk yaparlar, benzer yaparlar. Veya Allah'ı inkar ederler. Bazı kullar İnkar eder, yok der. Yani Allahü Teala o tip insanlara tahammül ediyor, sabre Adam küfür ediyor, inkar ediyor, reddediyor, sövüyor, alayı alıyor. Sadece günümüzde değil, ta geçmişten beri, ta Nuh Aleyhisselam döneminden beri, Nuh Aleyhisselam döneminden beri. Yani altı yedi bin yıldan beri, şu topraklarda, şu yeryüzü toprakları hangi ayaklar tarafından çiğnendi? Hangi küfürleri, hangi şekiller işte insanlar tarafından, hangi azgınlıklar yapan insanlar tarafından çiğnendi. Allahu Teala hepsine müsamaha gösteriyor. Azel etmiyor. Görüyoruz tefsir derslerinde kavimlerin e, yollarını Allahu Teala Nuh kavmine 950 sene davet eden o peygamberin kavmine ne kadar tahammül etmiş? 950, 950. sene tahammül etmiş. Dokuz buçuk asır. Kime? Nuh'u inkar eden Aleyhisselam'ı, Allah'a inkar eden, Allah'a şirk koşan, alametlere, dikili taşlara tapınan okullara kullara 950 sene tahammül etmiş. En sonunda artık Nuh Aleyhisselam, Ya Rab şu yeryüzünden kafirlere sit yok et de. Bu yeryüzü bu zulümden kurtulsun manasına dua edince ne yapıyor? Toptan helak ediyor. Daha ondan sonra gelenler, At kavmi, Semut kavmi, İbrahim Aleyhisselam'ı gönderildik kavmi, Lut kavmi, e olan azgınlıkları, İsa Aleyhisselam'a yapılan zulümler, yine e olan yaptıkları. Şu anki günümüzdeki, halihazırdaki müşrikler, Çin herhalde şimdiye kadar İslam'a tanışmadı, Çin toprakları. Yani o topraklar, o topraklar insanlığın başlangıcından beri kuvvetle muhtemelen, kafirletlerinden şimleniyor. Evet, Muğalistan'da filan, Türkistan'da. Oralarda Müslümanlar var elhamdülillah. Ama Çin topraklarında bildiğimiz kadarıyla hep Çin halkı çok eski bir tarihe sahip. Mesela o coğrafi hep kafirler tarafından çiğneniyor. Amerika 1497'de keşfedildi. Ondan önce dinden, diyanetten uzak bir topluluk tarafından vatan edinilmişti. Onlar kafirdiler. Ondan sonra onları oradan süren, oraları gasp eden, Halkların büyük çoğunu, ezici çoğunu belki de %99'u hala kafir. Allah Azze ve Celle bunlara tahammül ediyor. Bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz kafirlerin Müslümanlara zulümleri, işkenceleri, efendim kanlarını dökmeleri, mallarını gasp etmeleri, canlarına kıymaları, ırzana geçmeleri Allahu Teala bunlara tahammül ediyor. Bunu gerektiren ismi ne? El Halim ismi. İlim sahibi. Müsamaha diyor, ta ki onun hiçbir bahanesi maliyet kalmasın Ve olur ki kendisine bir ulaşan şeyden dolayı, bir bilgiden dolayı, bir davetten dolayı tebessin, dönsün diye. Çünkü Allahü Teala kullarını seviyor, Allahu Teala kullarının ateşe girmesine hoşnut değil. Allah kulların cennetine girmesini istiyor. Bunun için onlara merhametli davranıyor, bunun için onlara peygamberler gönderiyor, bunun için onlara kitaplar indiriyor, bunun için onlara Süre tanıyor. Bunun için onların tebessini anında kabul ediyor. Geçmiş Ne büyük, ne yüce bir Rabbimiz var. Ona hamd ve Allahu Teala bizlere de vahşetti. Hidayet sebebiyle ona hamdımızı kabul etsin. Ve bu hidayet üzere bizlere sebat karkasın. Azze ve <Gülüyor> Celle. İmam Hatta bir rahimahullah El Halim ismini anlatırken diyor ki öfkeye aniden kapılmayan cahilin cehaleti ve asinin isyanı karşısında tahrik olmayan müsamaha gösteren ve teenni sahibi olandır. Ve devamında da diyor ki, güzel bir tespit, müsamaha gösteren, müşak davranan, süre tanıyan, tahammüllü hareket eden herkes, hilim sahibi, halim değildir. Bilakis, kendisine karşı azgınlık, taşınlık yapıldığında, ondan intikam alma gücüne sahip olup da intikam almayı bırakan, müsamahakar davranan halimdir. Diyor. Burası önemli her kendisine karşı azgınlık, taşkınlık yapana veya cahillik yapana, küfredene yani günümüz ifadesini söyleyelim, saygısızlık yapana, yumuşak davranan, görmezden gelen kişi halim değildir. Ondan intikam alma, onu cezalandırma, kudretine, gücüne, makamına sahip olan kimse cahili hoş görüyor. Cehaletine müsamahakar davranıyorsa o kimse halimdir. Cezalandırmaya muhtedir olduğu muktedir zaman muhtedir olacak. Muhtedir değilse Zaten bunun ismi hilim sahibi olmayı hak edecek bir konumda değil ya korkaklık veya güçsüzlük. Bir örnek verelim. Yerser abi benden güçlü. Bana bir ters cevap verse, beni kızdırsa veya benim malımı gasp etse ben onu alamayacağım. Güçlü için. Asıl alamayacağım deyip arkamı dönüp gitmem hilim sahibi olduğunu göstermez. Tam tersi bu de alsa, gelse bana sövse mesela. Ben de bir galeyana gelsem arkamı dönsem işte bu hilim sahibi olmaktır. Ki Allahu Teala bu tanıma uyan yegane varlıktır. Kullarından dilediğinden dilediği an intikam alır. Kullarından dilediğini dilediği an cezalandırır. Konuşamaz yapar. Elini kaldıramaz yapar. Ceza en de yapmıştır. İspat de yapmıştır. Bir örnek verelim mesela. Zekeriya aleyhisselam diyor ki, Rabbi azze ve cilleye bağlayarak, ey Allah'ım bana bir evlat ver. Ben arkamdan geleceklerden endişeliyim. Korkuyorum bunların akıbetlerinden. Ona bir evlat ve bana bir mirasçı olsun. Peygamber çünkü. Peygamberin mirasını alacak ve onun davetini devam ettirecek birisi olsun. Ona müjde veriyor Allahu Teala melekleri aracılığıyla. E sana Yahya'yı verecek allah Teala. Kısa olarak anlatıyorum. Ayetlerin verdiği mesajı anlatıyorum. Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Şöyle güzel kuldur. Böyle yumuşaktır. Böyle Rasuldür. Lâhın. O da diyor ki bana bir alamet ver. Çünkü ben kocaman bir adamım. Yani ihtiyar. Hanımım da artık çocuktan kesilmiş. Kısır bir kadın. Nasıl olacak bu iş? Diyor ki senin alametin üç gün konuşamamandır. Konuşamayacaksın. Zekeriya Ersem dil bağlanıyor. Konuşamıyor. Dile konuşma özelliğini veren allah Teala o an o konuşma özelliğini alıyor. Demek ki Allah dilediği kulu dilediği andan itibaren konuşamaz yapabilir mi? Yapabilir. Gören bir kulu göremez yapabilir mi? Yapabilir. İşiten bir kulu işitemez yapabilir mi? Yapabilir. Hareket eden bir kulu hareket edemez yapamaz mı? Evet. Yapıyor neticede. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sare radiyallahu teala enha, o yeryüzü Azgın'ın tağutun huzuruna geldiği zaman ona el uzatıyor. O tağut. Kötü niyette el uzatıyor. Yani ırzına kastetmek üzere el uzatıyor. Sare Validemiz radiyallahu teala anha, Allah'a sığınıyor ondan adamın öyle kalıyor. Kas katı kesiliyor. Ne ileri ne geri. Kas katı kesiliyor. Biliyorsunuz kısa bu Buhari de anlatıyor Resulullah Bakıyor ki kıpırdayamıyor. Ne ileri ne geriye. Tam bir şey yapmayacağım sana. bu halde beni kurtar diye ondan rica ediyor. Yalvarıyor ona. Sare Validemiz de allah Teala dua diyor, el tekrar hareket eder hale geliyor. Yani bunlar çok basit şeyler Allah-u İlla ölmesi, yok olması, helak olması, toprak olması gerekmez. Allah dilediği gibi, dilediği kulu zeynep, dilediği tasarrufta bulunur. Ama ne yapıyor? Müsamaha diyor. Zamanı tanıyor. Acele etmiyor. Çünkü onun asıl cezalandırma yeri dünya değil, ahiret. Cehennem bunun için var küfürde, şirkte, tuğuyanda, isyan eden, dinle savaşmakta, Allah'a savaş açmakta, ısrar eden kullara asıl cezayı ahirette verecek. allah Teala o günün azabından üzeri mavaza buyursun. Amin. Halbuki biz insanlar, gerek kendi nefsimiz için, gerekse bizim dışımızdaki düşmanlarımız için çok aceleciyizdir. Çabucak ceza vermesini isteriz. Çabucak intikam alınmasını isteriz. Ama insanlar nazarında bu zaman o kadar kısıtlı ki allah Teala Katın hiçbir değeri yok. Allah katındaki bir gün bizim saydığımız ne kadarıydı? Bin yıl. Bin yıl kadar. Biz bin yıl sayacağız ve Allah katında bir gün olacak. O uzunlukta. Dolayısıyla günler, zamanlar bize uzun gelebiliyor. Kahroluyoruz mesela. Doğu Türkistan'da Müslümanların canlarından, mallarından, ırzlarından dolayı kahroluyoruz. Hemen güneyimizde, Irak'ta, Suriye'de Müslümanların, Ehli Sünnet'in katlediğimizden rahatsız oluyoruz. Hakeza daha düne kadar Bangladeş sınırına sığınmak zorunda kalan Arakan. Rohingya, Arakan Müslümanlarından dolayı kahroluyorduk. Daha Afrika'da insanlar açlıktan, kurallıktan dolayı, Hristiyan zalimlerin zulmünden dolayı zor durumdaydı, kahroluyorduk. Bir dönem Avrupa'da Osman. boşnaklar, bir dönem Çeçen Müslümanlar, bizim yaşadığımız, gördüğümüz tarihten bahsediyorum. Kafirler zulümlerinde Durmuyorlar. Bazen orası, bazen burası. Bazen şu şiddette, bazen bu şiddette. Biz bunlardan dolayı gocunuyoruz, rahatsız oluyoruz ve dua ediyoruz allah Teala. Bunlar kahretsin. Bunları Az ve celle yerle bir etsin. Dünyayı bunlardan temizlesin. İstiyoruz. Ama allah Teala halim ismiyle muamele ediyor. O hilim sahibi. azile etmiyor. Müslüman kulların bu halim sıfatını yok edecek, üstüne tarzdaki dualarını da kabul etmiyor. Bazen hafifletiyor, bazen dindiriyor, bazen başka tarafa kaydırıyor ama neticede bu kâfirlerin Müslümanlara yönelik zulmü devam ediyor. Allahu Teala halim olmasaydı onları derhal cezalandırırdı. Tabii bunda bir hikmeti vardır muhakkak. Yoksa halim ismi sadece günahkar Müslümanlar için cari bir isim değil. Kâfirler, müşrikler için belki de Müslümanlardan daha fazla cari, daha fazla cereyan ediyor hayatta. Evet, halim ismi neydi? Allahu Teala küfür Şirk, cehalet, azgınlık, <gülüyor> isyan hususlarında kusurlar olan kullara gerek kafir gerek Müslüman aceleyle muamele etmiyor. Çabuk ceza vermiyor. Onlara müsaamahakar davranıyor. Kusur işlemiş Müslüman kullar da bunun içerisinde tabii ki kusur işlemiş kulları hemen cezasını pat diye yüzüne yapıştırmıyor. Belki onlara süre tanıyor ki o süre içerisinde kusurlarını fark etsin ve hatalarından dönsün. İbn-i Kayyum da buna benzer sözleri var. midar salikinde. Cüs Şeyh Sa'di Rahimahullah da El Halim ismini açıklarken tefsirine diyor ki, işledikleri masiyetlerine, sayısız tökezlemelerine rağmen kullar üzerine görünen ve görümeyen nimetleri saanak saanak yağdıran, isyan eden, asilen, işledikleri eğlendiren, mukabilede bulunmayan yani isyankârlara karşı ceza tarzında mukabilede bulunmayan, karşılık vermeyen Geri dönerler. Tevbe ederler diye mühlet verendir. El Halim olan Allah diyor. Şeyh Sadir Ahim Ahullah. Bu değerli güzel isim. Bu isme iman etmenin etkileri nelerdir? Ona bakalım. Birkaç maddeyle de. onun sonra dersimizi bitirelim inşallah. Birinci etkisi. El Halim ismine iman etmenin birinci etkisi. Allahu Teala'yı sevmek. Hilim sahibi, müsamahakar kullardan insanlar hoşnut olmazlar, sevmezler mi onu? Evet. kusurlu Halim'i seven insan kusursuz mükemmel Halim'i sevmez mi? Evet. Muhakkak sevmemiz gerekir Allah-u Teala'yı daha yakın hatta e, onu içten sevmemiz gerekir El Halim ismi de onu sevmemiz hususunda çok üst noktada mertebede bulunan bir isim Allahu Teala'yı Halim isminde seven bir kimse aynı zamanda Halim ismi sebebiyle ondan haya eder yani bakar ki ben ne kadar kusurlu bir insanım, ne kadar gevşek bir insanım, efendim, nankör bir insanım. Sonra allah Teala bana bu gevşekliğimden, bu nankörlüğümden, bu isyankanlığından dolayı aceleyle karşılık vermiyor, cezalandırmıyor. Beni rezil üsva etmiyor mesela. Her insanın hayatında başka insanların haberdar olmamasını istediği kusurları, zaafları vardır. Allah bazı kulların bu kusurlarını ortaya sürmüş, ortaya saçıyor. Kullar diğer kullar haberdar ediyor. Bazı hatalar işten kullar kullar. Ama büyük çoğunluğumuzu büyük çoğunluk hususlarda örtüyor, gizliyor. Halimizi Allah Azze ve Celle biliyor. Kulların görmesinden dolayı da bizleri gizliyor, örtüyor. Ona hamdü senalar olsun. Bu Halim ismine iman etmek Allah'a karşı haya etmeyi, utanmayı, mahcup olmayı ve azgınlık yapmamayı, onu gazaba getirecek işlere yönelmemeyi gerektirir, öğretmesi gerekir. Hadis şuydu Ebu Musa el-Eşari Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki duyduğu ezaya, eziyete Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Onun çocuğu olduğunu iddia ederler de sonra o yine onlara rızık bahşeder, afiyet bahşeder, ikram eder. İnsanlar çıkıyorlar diyorlar ki Allah'a iman eden, Allah'a secde eden insanlar, kulluk eden insanlar diyorlar ki Allah benim gibi günahkar bir kulun duasını kabul etmez. Ben gideyim falanca, veli filanca, şeyh filanca, değerli kul var ya öldü gitti. onun Oradan dua edeyim, onu vesile yapayım diyor. Al sana kocaman bir şirki, tevessül şirki. Allah'ın şeriat yapmadığı bir iş. Buna rağmen o kula belki istediğini, belki istemediği birçok afiyetleri veriyor. Birçok nimetler bulunuyor. En azından namaz kılma ben ibadet etme aşkını kalbinden söküp almıyor ya onu söküp alsa ya onu söküp alsa ne yaparız biz kalbimizin Allah sevgisini Allah itaatini Allah'a tezellülü, boyun eğimi duygusunu söküp alsa yani bir firavun kalbi gibi olsa kalbimiz Allah korusun bir Trump kalbi gibi olsa günümüzdeki ifadeleri söyleyemese beslediği köpeği kesip yiyen inançlı olan bir insan kalbi gibi olsa Allah korusun Allah Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, El kalpleri evirip çeviren kalbimi dinin üzere sabit kıl, sabit kıl diye dua ediyor. Ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi ala dinik. Evet, bizim de çok çokça şey gereken bir dua. Öyleyse, bu kadar sabırlıysa Allahu Teala kullarına karşı, azgınlık yapanlara karşı, küfredenlere karşı, şirk işleyenlere karşı, isyan edenlere karşı, cahilce davrananlara karşı, Nankörce davranılana karşı o zaman bu özelliklere sahip olan kişi sevilir ve hayal edilir. Birinci etkisi bu. İkinci etkisi Allah halimdir. Kullarına müsamahakar davranır. Teğenniyle davranır. Acele etmez cezalandırmada. Öyleyse o bir ümit kapısıdır. O kapıyı asla kapatmaz Allah-u Teala. Kulun canı boğazına gelinceye kadar onun tevbesine kapısı açıktır mesela dönüşüne, geri dönüşüne, tevbesine, hatalarından, pişmanlığına hazırdır mesela. Ümit kapısıdır allah Teala. Halim ismini bilen, anlayan kimse Allah'ın bu rahmet kapısını farkına varır ve ondan ümit kesmez. İmkansızlık, mümkünsüzlük. İnsanlar katılmadı. Allah katına böyle bir şey yoktur. Allah için böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bu düşünce, bu bilgi bizi daima allah Teala'yı bir ümit kapısı olarak bilmeye ve ondan asla ümiti kesmemeye yönlendirmelidir. Çıkmaz bir sokağa girmişsek bile. Çıkmaz sokağa girsem bile o çıkmaz sokak sana göre çıkmaz sokaktır, bana göre çıkmaz. Ümit kapısı asla kapalı değil, ümitsizliğe düşmeyecek. Hiçbir Müslüman, hiçbir durumdan dolayı ümitsizliğe düşmemek gerekir. Elhali ismi de bunu bize öğretir. Üçüncü bir etkisi Allah halimdir ama azabda şedin. O azınlık yapan, mühlet verdiği kullarına Halim ismince davranır. Ama yakaladı mı da bırakmaz. Yani bu şu demek değil. Allah mühlet verir, verir, verir, verir. Hiç nihayet yok. Sonuna kadar sana azgınlığın devam ettiresin diye. Hep göz yumar. Değil. Bir yere kadar müsaamda gösterir ki onun hikmetinin içerisinde bu. Bir yerde sonra artık şedid ül -gab. Cezası şiddet olan ismi devreye girer. O zaman, günahta ısrar o Müslüman hayatına çıkması gereken bir husus. Evet, günah hata eder, Müslüman eder. Mahlukatın bir özelliğidir bu. Günah yapar, hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı kimdir peki? Tevbe edenler. Günahı terk eden, vazgeçen, pişmanlık duyan ve bundan dolayı af dileyen kullardır. O zaman, bu kapı, bu ümit kapısı, Halim isminin gereğince açık olan bu kapı bize Ebedi açık değil. Hata etmekte, günah işlemekte, isyan etmekte. Bir yere kadar müsamaha, bir yerden sonra atıp Allah'ın Halim ismi devreden çıkar başka bir isim devreye Azabı çetin olan, yakalaması korkunç olan, cezalandırması benzersiz olan allah Teala cezalandırabilir. O zaman ne yapacağız biz gazabından sakınacağız. Yani onu gazabına götüren işlerden sakınacağız. O halimiz varsa o halde ısrar etmeyeceğiz. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Kur'an kendine kıssalar bunun örnekleriyle dolu. Evet Allahu Teala 950 sene sabretti. Nuh'un aleyhisselam'a gönderildiği kavmi ama sonra ne yaptı? Bir yakaladı, pir yakaladı. Bir kişiyi bırakmadı arkasında küfreden. O yüzden Allah'ın gazabını celebedecek işler yapmayacağız. Yaptığımız zamanda da ısrar olmayacağız. O hatamızdan bizzat ve derhal döneceğiz. Teala. Allah'ın El Halim ismini iman ettiğimiz gibi şedid ül isminde de sıfatına iman ediyoruz. Bir diğer etkisi El-Halim isminin iman edenler üzerinde. Bu hilim güzel bir ahlaktır. Müsamahakarlık güzel bir ahlaktır. Allah'ın sevdiği bir özelliktir. Bu özelliklere bezenmeye çalışmak gerekir. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sevdiği, değer verdiği kullarından bahsederken olan hilim sahibi oluşuna değiniyor. İbrahim Aleyhisselam'a değiniyor. İsmail Aleyhisselam'a değiniyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bu hilim özelliğini e, gündeme getiriyor. Abdülkays heyetinden birisi Eşecik diye bir sahabi radıyallahu teala an. Onlar Yemen bölgesinde yaşıyorlar. Kafili olarak Aleyhisselatü geliyorlar. dinlen öğrenmek için dışarıda hayvanların başında kalan birisini görüyor. Bakıyor ki adam çok hilim sahibi. Halim bir halde. Yani hayvanlara davranışı, insanlara davranışı, eşyayı kaldırması, koyması kendisini belli ediyor. Onu çağırıyor kendisine. Diyor ki Allah'ın sende sevdiği iki haslet var. İnne fike lehasleteyni. Muhakkak sende iki özellik var ki Allah o iki özelliği seviyor. Birincisi el hilmu vel enatu. Hilim ve enat yani ağır başlık, oturaklılık, tedbirli davranış. Allah'ın sevdiği bir haslet var. O zaman ne yapacak kul? Hilim sahip olmaya gayret edecek. Çabuk öfkelenmeyecek. Çabuk galeyana gelmeyecek sabırlı davranacak, aceleci olmayacak. Affedici olacak. Kendisine karşı yapılan azgınlıklara, cehaletlere, cahilliklere, nankörlülüklere karşıdan müsamahakar davranacak ki olara karşıdaki bu halden etkilensin ve hatasını almasın. Ki bunu yaparken de zaten hilim sahibi olmaya çalışırken de zaten kul bu özelliğiyle Allah bu özellikte bulunanları seviyor diye bu özellikle bezlenmeye çalışması gerekir. Allah bizleri de Hilim sahibi kullarından yapsın. Azze ve Celle, Hilim sahibi, acele etmeyen, sabırlı davranan, intikam alma gücüne sahip olduğu halde veya cezalandırma imkanı sahip olduğu halde cezayı tehir eden, gücüne, kuvvetine değil de Allah'ın affına güvenen, sığnen, hilim sahibi kullarından yapsın. Azze ve Celle. Ne kuul gavli ve lakûm ve l sâirîl Allah neverihamdik eşhadu an la ilaha illa estağfurullah tabi siz de soracak buçuk ahire davana elhamdülillah